333, numaralı konu, Sırme bin Kaysın şiiri, evet, ensardan yaşlı bir kadının dediğine göre İbni Abbas, şu şiiri öğrenmek için Sırme bin Kaysın yanına gidip gelmiştir, Hz. Peygamber Kureyş içerisinde 10 seneyi aşkın bir süre kaldı, bu süre içerisinde bir yardımcı ve dost bulurum ümidiyle nasihatta ve teblide bulundu, panayırlarda halkın arasına karışıp, kendisini içlerine kabul edip yardımcı olacak kimseler aradıysa da bulmadı, nihayet bizim memleketimize, Medine'ye teşrif ettiler, burada artık gönül huzuru içerisinde ve bizden razı olarak yaşamaktadır, biz her halukarda mallarımızı ve canlarımızı onun yolunda seve seve feda ettik, en sevgili dostlarımız da olsalar ona düşmanlık besleyenlere en büyük düşman kesildik, çünkü bizler Allah'tan başka ilah olmadığına ve göndermiş olduğu kitabının insanlar için bir hidayet kaynağı olduğuna inandık.